Eşimle benim çocuğumuzun olmayacağını doktorlar söyledi. Herhangi bir çocuk esirgeme yurdundan evlat edinip büyütmemiz doğru olur mu? Yani doğru. çocuk esirgeme konudan bir çocuğu alırsınız. Seversiniz, büyütürsünüz, okutursunuz, yetişir, yetiştirirsiniz, mal malmuk sahibi yaparsınız. Topluma kazandırırsınız. Ancak iki şeye dikkat etmek lazım. Bir, bunu nüfusa geçirmemek lazım. İki, öz çocuğunuz gibi telakki etmemek lazım. Eğer bu kız çocuğuysa, Ergenlik çağına gelince e, erkeğe nam-ı haram olur, haram olmaz yani. Bir başkasının çocuğu, yani sen büyüttüğün diye senin öz çocuğun gibi olmaz. Ha, yani onu demek Yani işte. ona özen gösterecek. Erkek çocuğu ise de kadına karşı e, ergenlik çağına gelince e, ona dikkat edilmesi gerekir. E, onun dışında e, biliyorsunuz dinde evlat edinme, öz çocuğu gibi talep etme yok. Peki mesela sadece kimlikte soy ismini taşısa yine mi olmuyor hocam? E kimlikte soy ismini taşıyabilir. Yani mahkemeyle ile adını değiştirebilir de onu kendi üzerine kaydediyorlar. Hmm, o zaman Şimdi problemler oluyor. Şimdi Çocuk Esirgime Kurumu, onun adı da değişti galiba. E şehit e, tavsiye ediyor. Bak Koruyucu aile, evet, bakıcı doğru. aile. Son dönem o var. Evet o tavsiye ediliyor. Yani çocuğu alıp bakabilirsiniz, yetiştirebilirsiniz. Evet Teşekkür ederiz.